Ya azb Allah min Rabbi alemin Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve səhbihi ijmā'ın. Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 67. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Yine bu bölümde de Musa aleyhisselam ile Beni İsrail arasında geçen bir konuşmayı, bir tartışmayı Rabbimize naklediyor. Bunu naklederken bu ayetlerin tefsirinde Yine bir ayet-i kerime verilir. La elu an eşya'e intübdeleküm tes'üküm. Ayet-i kerimesinin Rabbim. Peygambere fazla soru sormayın. Eğer o size açıklanacak olursa sizin için iyi olmaz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz bize lazım olanı bizden iyi bilir. Kur'an, bize lazım olanlar verilmiştir Kur'an-ı Kerimle. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o Kur'an'ı hem yaşamış, hem açıklamış, hem o doğrultuda, Kur'an doğrultusunda bize yeni hükümler vermiş, koymuştur. Sahabe bazen hoş olmayan soruları da sormuşlar. Yani cahiliye dönemi yaşamış insanlar. Haramın helalın bilinmediği, vur vuranın, yumurta çalanın denildiği bir toplumdan geliyorlar. Hatta sahabeden birisi benim babam kim ya Resulullah diye de söyleye sorular sorulmuş. Rabbim diyor ki bu tür sorular sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez. Anlamında. Yani Kur'an bizim bu dünya hayatında bize lazım olanları veriyor. Sevgili Peygamberimiz de onları bize açıklıyor. Şimdi okuyacağımız bölümde açıklaması şöyle tefsirlerin ifade ettiğine göre faili meçhul bir cinayet işlenmiş. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a durum arz ediliyor. Bunların katillerinin bulunması lazım diyorlar. Musa Aleyhisselam da diyor ki ve غَالَ Musa لِقَوْمِهِ Kavmine diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا Allah size bir sığır kesmeyi emrediyor. Söz burada Musa Aleyhisselam'a ait değil gayri. Musa Aleyhisselam da diyor ki bu emir bana Allah'tan verildi. Bir sığır keseceksiniz. Galu, onlar da diyorlar ki etet tekhiduna hüzu ve ya sen bizimle dalga mı geçiyorsun? diyorlar. Gal'e billahi en اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Diyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Muhterem dinleyenler, Kur'an okurken normal bir insanın kitabını okur gibi okumayalım. Normal bir insanın oku, yazdığı bir kitabı okurken de Kelimelere, kelimelerin yan yana gelişine Cümlenin genel manasına Cümle içerisinde kullanılan kelimelerin ayrı ayrı manalarına yine dikkat edelim Hani Mehmet Akif merhumun Allah'a dayan Sa'ya sarıl hükmüne ramol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diyor ya Allah'a dayanın ne manaya geldiğini Kur'an'da tevekkülle ilgili ayet-kerimeleri kendinde topladığını Sa'ya sarıl derken yine ve en leysel insani illa ma'sa kişiye çalıştığının karşılığı vardır ayet-kerimesine işaret ettiğini hükmüne ol derken Allah'a itaat ediniz ayeti kerimesini kendinde bulundurduğunu düşünerek insanın bir şiirini veya bir nesrini okurken dikkatli olmamız gerekir ama Allah Celle Celalühün kitabını okurken Altı milyar insan sayısından daha fazla dikkatli olmamız gerekir. Rabbim bize haber veriyor. Musa Aleyhisselam demiş ki bu olayın çözülmesi için yani faili meçhul cinayetin çözülmesi için ölü ortada duruyor. Bir sığır keseceksiniz diyor. Rabbim emrediyor diyor. Ben emretmiyorum. Rabbim emrediyor. Onlar da diyorlar ki Bizimle dalga mı geçiyor mu? Dikkat edin Musa Aleyhisselam'ın söylediğine. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Çok ciddi bir konuyu anlatırken şaka yapar gibi konuşmayın. Şaka yapın ayrıca. Şakanın zamanı vardır. Dostlar arasında bir araya geldiniz, birbirinizin gönlünü hoş edici cümleler kuruyorsunuz. Kimseyi aşağılamıyorsunuz, hafife almıyorsunuz. Şahsiyetini rencide etmeden şakalar yapıyorsunuz. Peygamber Efendimiz onları yapmış. Ama çok ciddi bir olayı anlatıyorsunuz. Orada şaka yok. Orada alaya almak yok. Orada dalga geçmek de yok. O cahillerin işidir. Musa Aleyhisselam söylüyor bunu. Allah'a sığınırım. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Türkiye'de hükümetleri, başbakanları, cumhurbaşkanlarını alaya alan bir dille Fıkralar yazan yazarlarımız oldu, köşe yazarlarımız oldu, kitap yazanlarımız oldu. Hatta o kitaplar filme dönüştü, yani sinema filmi oldu. Tiyatrolarda oynadı, alaya alınan başbakan da kendisini alaya alan tiyatroya gidiyor ve azı dişleri görününceye kadar gülüyor orada. Yazar tenkit ettiğini, böylece düzelteceğini zan ederken ayrıca sinema veya tiyatro o başbakanın veya o cumhurbaşkanının yaptıklarının meşruiyetini tescilliyor, o hale getiriyor. Onun için bazı ciddi konular şaka üslubu içerisinde verilmemelidir. Musa aleyhisselam onu söylüyor. Sizinle bu ciddi konuda şaka yapmak cahillerden olmak demektir. Ben Allah'a sığınırım. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Şimdi adamlar işin ciddiyetini anladılar. Galu diyorlar ki: "Ud ulena rabbike yubeyn lena mahi." Peki öylese Rabbine dua et, söyle. Sığın Özelliklerini bize açıklasın. Gal'e, inna ha, inna hu, yaqool inna, la farizun ve la bikr, awanun beyne zalik, fa'falu ma tukmarun. O ne yaşlı bir sığırdır, ne de bir buzağıdır. İkisinin arasında bir inektir. Haydin, emredileni yerine getirin bakalım. Diyor. قَالُدْ اُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا Peki, sen de Rabbine yeniden bir dua et. Rengini, sığırın, o ineğin rengini bize açıklasın. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُنْ لَوْنُهَا تَسُرُّنْ نَاظِر۪ينَ Rabbim diyor ki, o bir sarı inektir. Rengi sarıdır, parlak tüylüdür. Sarı ama parlak tüylü. Bakanların içini açar, mutluluk verir. Bakıldığı vakit mutluluk veren bir inektir o diyor. Kalû lenu rabbeke yubeyn lenâ hiye innel baqara teşâbehe aleynâ. Rabbine yeniden dua etsen o sığırın nasıl olduğunu bize açıklasın. Biz kafamız karıştı bizim. Nasıl bir inek keşi, keseceğimizi anlayamadık. Kafamız karıştı bizim ve inna inshallah le muhtedun biz inşallah doğru yolu buluruz yani neyi keseceğimizi böylelikle öğrenmiş oluruz. Qale <gâle> innehu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusiru al ve la tesqi al-harth musallametun la siyetu Musa Aleyhisselam diyor ki o boyunduruk altına alınmayan, yani çift sürmemiş, ekin sulamayan, yani sulama işleminde de kullanılmamış, serbest dolaşan ve kendisinde alaca bulunmayan bir inektir. Galül <gülüyor> Anejite bilhak. Ha ha. Şimdi işte doğruyu söyledin diyorlar. Fezebahuha ve mekadü yefalun. O sığır kestiler neredeyse kesmeyeceklerdi diyor Allah celle celalühu. Bu 71. ayet-i kerime. Başta 68. ayet-i ile başlıyor 67. ayet-i kerimeden. 71. ayet-i kerimeye kadar devam eden bölümde bir tek konu işleniyor. Bu bizim için bir rahmet. Hani ipe un serme diye bir şey var ya Türkçede kullanırız. İpe un serme. Bazı atasözlerimizin kaynağı çeşitli şekillerde anlatılır. Yani bir işi yapmak istemeyen adam yapması mümkünken yapmak istemiyor. Gönlü yatmadı o işe. Yapmak istemiyor. Hasetliğinden yapmak istemiyor. E, Cimriliğinden yapmak istemiyor. Başka bir sebepten yapmak istiyor. Sudan bahaneler arıyor ya. İşte bu adama denilir ki yahu ipe un seriyorsun sen şu anda diyor hani eskiden insanlar birbirinin ve birbirinden keser isterlerdi, kelpeden isterlerdi, tuz isterlerdi, ateş isterlerdi. Hani komşu komşunun ateşine muhtaç. Kibritin olmadığı dönemlerde evinizde ateş yakacaksınız. Ateş icat edildiğinden beri köylerde ateş bir şekilde devam ettirilir. Söndü mü iş zor. Komşunun ateşi sönmüştür. Komşudan gider. Bir Çeyin içerisinde tenekenin içerisinde Veya külün üzerine Koyarlar bir közü Getirirler yakarlar Komşu komşunun ateşine muhtaçtır Külüne muhtaçtır gibi Güzel atı vardır Vermek istemeyenlerde Hani ip istemek için varmış Ya komşu senin ipi ver de Eşeğe sarayım da Filan yerdeki yükümü getireyim diyor O da yahu un serdiydik Üzerine diyor İpi üzerine un serilir mi? Vermek istemiyor tabii. İpe un serme işlemi denilir. Beni İsrail ipe un seriyor. Musa aleyhissalatu vesselama kaç defa itiraz ediyorlar. Bakınız burada. Beraber sayalım. Musa aleyhisselam diyor ki, Allah bir inek kesmenizi emrediyor. Onlar, yahu dalga mı geçiyorsun diyorlar, bir, birinci itiraz. Peki öyleyse, o nasıl bir sığır olacakmış, onu açıklasın diyorlar. Tekrar soruyorlar, rengi neymiş diye soruyorlar, etti üç. Yahu karıştı, bize bir açıklama getirsin diyorlar, etti dört. ...dört defa itiraz var... ...dört defa... ...Musa aleyhissalatü vesselam... ...tarafından... ...açıklama getiriliyor... İpe un sermenin... ...daniskasıdır bu... ...bu bize veriliyor... ...siz ipe un sermeyin... İpe un sermen asıl olur... ...hani... ...adama zekat sana farz oldu... ...hesabını bilen bir adam diyor işte... ...senin bak gelirin şu kadar... Borcum bu kadar ben biliyorum. İşte şu yunda bu bu kadar. Ama benim işte oğlumun bir oğlu oldu. Altı aylık. Ona da iş kuracağız, evlendireceğiz. Ondan sonra işte çeşitli masraflar yapacağız. İpe un serme, zekat vermeyecek. Vermeme tarafına gidiyor adam. Kızının bir oğlu olmuş, kızının bir kızı olmuş. Onun düğün çeyizine hazırlık yapıyor kızının. ...kızının yani torununun e, ihtiyacını şimdiden temine başlıyor... ...ipe un seriyor. Kurbanı onun için kesmeme, zekatı vermeme, cimriliğe bahaneler çıkarıyor. Birçok insanımız var böyle, var böyle. Bu tür tevillere gitmeyeceğiz. Başında demiştik, bir cinayet işlenmiş faili meçhul Musa aleyhisselama durumu bildiriyorlar Musa aleyhisselam da diyor ki bir inek keseceksiniz Rabbim öyle diyor bir ineği kesiyorlar tabi bu arada kesmeme konusunda diretiyorlar sonunda rengini sor, söyle durumunu söyle yani sığırın tarifini yaptırıyorlar Peki niye sığır tefsirlerde şu ifade edilmiş. Eskiden beri insanlar geçimini toprak yani ziraat hani önce avcılık sonra ziraat derler ya insanlık tarihi anlatılırken avcılıktan ziraata ziraattan da sanayiye dönüşüldü. Çağımızda sanayi elektronik sanayi de olsa sanayidir halen e, ağırlık sanayiye dönüştü günümüzde avcılıktan ziraata dönüşüldüğü dönemde insanların karnı ziraatla doyuyor. Ziraatın da ana, temel şey, gereci aracı sığır öküz ve inek. Ve insanlık tarihinde sığıra tapınma ilk dönemlerde başlamış. Mısır'da başlamış. Hindistan'a ihraç edilmiş. Hala Hindistan'da kutsallığını günümüzde devam ettiriyor. Sığıra tapanlar derken Musa Aleyhisselam'la beraber Allah'a kulluğa başladılar. Musa Aleyhisselam'la beraber hicret ettiler. Güzel de ibadet ediyorlardı ama Musa Aleyhisselatü Vesselam kırk günlüğüne kavminin arasından ayrılıp Tur Dağı'na gidince Derhal ellerindeki altınlardan bir buzağı yapıp ona tapınmaya başladılar Eski putçuluk damarları kabardı Kur'an bunu açıkça ifade ediyor Yani buzağıya tapınma, sığıra tapınma eskiden geliyor Böylece Rabbim bir sığırı keserek, kestirerek Putçuluk damarlarını da böylelikle kestirmiş oluyor onlara Peki bir insan öldürülmüştü Faili meçhuldü diyoruz bu konuda ayet-i kerime Ve idgateltüm nefsen tüm fiha. Hani bir adam öldürmüştünüz de Onun yani o öldüren konusunda birbirinizle tartışmıştınız atışmıştınız. Vallahu mukhricu ma kuntum taktumun gizlediğinizi Allah ortaya çıkarır. Fequl nabuh bi ba'dihâ. Onun bir kısmını yani sığırdan bir kısmını bu ölüye vurun dedik. Kezâlike yuhyîllâhul mevtâ ve yurîkum âyâtihî leallekum ta'kulûn. İşte Allah da ölüleri böylece diriltir Ve size ayetlerini mucizelerini gösterir Aklınızı başınıza alasınız diye Diyor Rabbimiz O kesilen sığırdan Ki kuyruğu denilir Kuyruğunu ölüye vurdu Ölü dirildi Beni öldüren filandır Dedikten sonra geriye öldü Allah Celle Celaluhu bunu açık ve seçik. O sığırın bir parçasını ölüye vurunuz. İşte biz ölüleri böyle diriltiriz diyor Allah Celle Celaluhu. Mucizeleri de böyle gösteririz diyor. Aklını başınıza alasınız diye. Olay olmuş. Geriyan etmiş. Ölü dirilmiş. O güne kadar ölünün dirildiğini görmeyen insanlar ilk defa görmüş oldular. Ama hocam biz görmedik, biz de iman ediyoruz. Tabiatta görüyoruz, tabiatta Rabbim bize gösteriyor. Güz mevsimi gelince yapraklar, ağaçların yaprakları dibine dökülüyor, çekirdekler de dökülüyor. Yapraklar çekirdeklere kefen oluyor, toprağın bağrında gizleniyorlar, üzerinden bir kış geçiyor. Baharla beraber o toprakta ölü duran çekirdekler yeniden yem yeşil filizler veriyor, sonra çiçeğe dönüşüyor, sonra meyveye sebzeye dönüşü veriyor. Yani her an doğumu ve ölümü Allah Celle Celalü bize gösteriyor. Tabiatta dirilmeleri de bize gösteri veriyor. Bizim yapacağımız Öldüren O, dirilten O, bize yol gösteren O, her an mucizelerini bize lütfeden O Allah Celle Celalühe hakkıyla kul olmaya devam etmektir bizim asli görevimiz. Ve peygamberlere itiraz etmemeliyiz. Kur'an'da bildirilen peygamberler ve peygamberlerin sözleri ve davranışları var İtiraza gerek yok Beni İsrail'in yaptığını yapmayacağız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden Kur'an'da bize bildirilenleri var Yaptıklarını Kur'an bize bildiriyor Bir de hadisi şerifler var Sahih hadisi şerifler vardır o sahih hadisi şeriflere şu küçük aklımızla itirazlar yönetmenin de anlamı yok. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sahih hadisleri şu anda benim aklım almıyorsa benden sonraki toplumların aklı alacak. Bunun örnekleri var. Hicri 3. asırda hadise itiraz etmişler Buhari'deki hadise olmaz böyle şey demişler. O çağın teknolojisine göre uygun değilmiş o hadis ama çağımız o hadis-i şerife sımsıkı sarılı vermiştir. Çünkü batının teknolojisi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın söylediğini doğrulamıştır. Onun için hani hadis-i şeriflerin e, sahih midir? Değil midir? Veya bu hadisi şerifi Yavzay uydurma diyelim Senedi sahih manası da Sahabe tarafından kabul edilmiş Peygamber Efendimiz'e nispet edilmiş Ama akla uygun değil Kimin aklına uygun değil? Gücücük incir çekirdeği kadar bir aklı var Adamın Benim aklıma sığmıyor Öyleyse buna uydurma diyelim Eğer sahabe Tabiin ve tebeyü tabi'in dediğimiz o üç nesil benim aklıma uymuyor diye hadisi şeriflerin nakletmekten kaçınmış olsaydı elimize bu kadar hadisi şerifler ulaşmazdı ve o hadisi şerifler günümüz bilimi tarafından da doğrulanmaya devam ediyor. Biz şunu yapacağız, yine Musa Aleyhisselam'ın duasını yapacağız. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Ya Rabbi gönlümü gelişlet, gönlümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Gönlümü genişlet diyeceğiz. Aklımı genişlet Ya Rabbi. Ayetler kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacını içinde barındıran... Allah kelamıdır. Benim aklıma göre ayetleri yontarsak bizden sonrakiler ne yapacak? Veya şu anda bile 6 milyar insanın içinde benden çok akıllı çok insan var. Ayetleri benim küçük aklıma göre yontup aklıma sığdıracak olursam, aklı benden bin kat ileride olan insanın aklı, ne yapacak o zaman? O ayet onun aklının içerisinde küçücük bir şey kalır. Halbuki Allah'ın ayetleri şu andaki 6 milyar insanın aklını dolduracak, kıyamete kadar gelecek olan insanların aklını da dolduracak şekilde indirilmiştir. Ayetlere itiraz yerine ayetleri anlamaya. Ayetin ifadesi o. Le'allekum. Ola ki aklınızı kullanırsınız Aklınızı çalıştırırsınız diyor Allah Celle Celaluhu Aklını kullanan Aklıyla Allah'ın ayetlerini anlayan Anladığını hayatına uygulayan Ve Rabbinin rızasını kazananlardan eylesin hepimizi Dinlediniz hepinize teşekkür ederim bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.